günümüze de nur olmaya devam etmekte. Bugünkü konumuz babu hakkil cari ve vasiyet Komşu hakları ve bu konuyla alakalı da tavsiyeler. Allahu Teala buyuruyor ki Nisa suresi 36. ayette "Ubudullah" Allah'a ibadet edin. Aleykum selamu aleyhi ve aleykâtuhu. Ve'abudullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşrikû bihi şeya. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşrikû bihi şeya. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani ibadetle birlikte dikkat edilmesi gereken ve kaçınılması gereken, korkulması gereken Husus, önemli husus. ve bil husus. Şirk. Anne babaya da ne yapın? İyilikte bulunun. İhsanda bulunun. Zaten bu baptan sonra İmam-ı Nevevi Rahimahullah bizlere anne babaya bir iyilik ve sılay rahim başlığını zikredecek.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 Diğer birçok delillerde var olmasına rağmen, bu ayette de bir daha daha ortaya çıkıyor ki, Allah'a ortak koşma yasakladıktan sonra Allah ne yapıyor bizlere? Onlara elik yapma emrediyor. O bildir: Kurba, al yetama al msaḳini, al msaḳini, al jariz al kurba, al jari al jüni, sahibi bil jambi. Allah Teala ayetin devamında akrabalara, yakınlara iyilik etmeyi, ihsanda bulunmayı, yetimlere iyilikte bulunmayı, miskinler, zavallı, düşkünlere iyilikte bulunmayı emri diyor. Sonra bu ayet-i kerimede Allah Teala bizlere komşuyu da sayıyor arkadaşlar. Vel cari zil qurba. Akraba, yakın olan, akrabamız olan komşular. Yani Kimi vardır ki hem akrabandır, hem Müslümandır, hem komşundur. Senin üzerinde üç tane hakkı vardır. Kimi komşuların vardır ki Müslümandır ve komşundur iki hakkı vardır. Kimileri de sadece komşuluktan ibarettir, Müslüman değildir. O zaman senin üzerinde bir komşuluk hakkı vardır. Vel Junubi. Aleyküm selam selamun aleyhullahi wabarakatuhu. Yakının olmayan komşudan bahsediyor allah Teala.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 Kâle قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ zâle Cibrilu yusînü bil câri hattâ zanantu ennehu seyivarrifuhu muttefakun aleyhi. Âişe ve ibn-i Ömer radıyallahu anhum diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle olurdu Cibril komşuluk haklarıyla ilgili komşuluk haklarıyla alakalı o kadar çok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 اِذَا تَبَخْتَ مَرَقَةً فَا اَكْفِرْ مَا yemek pişirdiğin zaman sulu bir yemek pişirdiğin zaman o yemeğin diyor, suyunu ne yap? Çok şey yap. <gülüyor> yani yemeği bolca yap. Şimdi insanlar genelde nasıl yemek yapıyorlar? Aile 3 kişiyse 3 kişiyse 4 kişiyse 4 kişiyse. Eskiden böyle değildi. Ben yani böyle bazı aileler idrak ettim ki insanlar o ailede böyle aileler gördüm ki yemek pişirirlerken normal aile efradı 4 kişiyse onlar 7-8 kişilik yemek pişirirlerdi. Bir gün sorduğumda işte eve gelecek misafirler olacağından, olabileceğinden ve komşu hakları olacağından bahsettiler. Çok şaşırmıştım o zaman. Ama şimdi insanlar yani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 hüsrandan, hatadan, eksiklikten, zafiyetten, aydınlığa, hidayete, doğru yola çağırabileceğin çok nedenlerin var. Sebeplerin çok. Bazen, yani insanda şu duyguları olabiliyor. Ya, işte niye selam vermiyorlar? Niye konuşmuyorlar? Hayır, sen elinden geldiği kadar ne yap? Resileler ara.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 Ebu Zergıfari radıyallahu anh kal inne halili sallallahu aleyhi ve sellem evsani. Diyor ki Ebu Zergıfari halilim, dostum, canım, sevgilim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti diyor. Öğüt verdi diyor. İza tabahta marakan fe eksir ma'eha yemek pişirdiğin zaman onun suyunu bol yap. Thummanzur ehle beytin min ciranik fe asibuhum minha bi ma'ruf yakın komşularından etrafındaki insanlardan bak ve onlara bir kısım bir kısım bir pay gönder. Onlara da eldir. Üçüncü hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh annennebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, la yu'min vallahu la la la 3 defa diyor ki vesselam, Allah'a yemin olsun ki bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. <gülüyor> Kıyla men ya Resulallah. Sahabeler sor, tabi soruyorlar yani. Hakkında böyle Nebi Aleyhisselamın Vesselam'ın üç defa tekrarla üzerinde durup söylediği kimse kim olabilir yani? Nebi Aleyhisselam diyor ki اَلَّذ۪ي لَا يُؤْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ muttefakun aleyh. Komşularının, kendisinin çerrinden emin olmadığı kimsedir o. Yani komşularına, hani biz Türkiye'de, Türkiye'de diyoruz ya yakas değil, şerli, hırlı gürlü olan insan diyorlar. Yani insan ne yapacak biraz tahammül sahibi olacak. Karşısındakine karşı.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 Komşularına yaka silken, siktiren, onları rahatsız eden insanın karşı karşıya kaldığı tehdit bu. Cennete girememek. Dördüncü hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh hadisi. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya nisa el muslimat. Kadınlara tavsiye ediyor Ey Müslümanların hanımları. Ey Müslümanların kadınları. Görüyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam böyle terbiye ediyor ashabını. Ey Ebu Zer diyor, Yemeğini pişirdiğin zaman fazla pişir. Kadınlara sesleniyor. Ey Müslümanların kadınları. La tahkiren necâretun licâretiha licâretiha ve Sizden birisi diyor. Komşusuna vereceği yahut komşusundan gelecek olan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 neresini yüzdüğün böyle bir ayağa götürüp versen ne der komşular? Ya der adama bak bize nasıl et göndermiş? Hmm. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Müslüman kadınlar ne yapmayın? Küçümsemeyin. Yani birbirinize hediy hediyeleşin. Birbirinize şeyler gönderin.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 Sen yani esnek olun. Sen o insanın yüzüne bakacaksın. O insanla aynı mekanı paylaşıyorsun. Sümme yekulü <gülüyor> Ebu Hurayra. Ebu Hurayra diyor ki radıyallahu anh, İlim Mehli diyor ki Mervan İbn Hakem zamanında Ebu Hurayra biliyorsunuz Medine'ye emirdi, validi Medine valisi. Ebu Hurayra diyor ki ma li erakum anha mu'aridin kendi döneminden bahsediyor. Diyor ki ey insanlar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 enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ne yapmasın diyor fela yu'zi cârehu komşusuna eziyet etmesin komşusunu üzmesin sabırlı olsun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 ya hayır konuşsun ya da sussun. Yani dille sahip olmak o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. İnsanın diline sahip olması, dilini teedip etmesi, susması, samt halinde bulunması o kadar kolay değil. İnsan oğlu asıl baktığın zaman gevezeliği sever, boş konuşmayı sever. Değil mi? Hele hele dinden, diyanetten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 O diyor bu diyor bu kadar hak etmiyor. O diyor yok lan hak ediyor. O diyor bundan önceki şu kadar alıyordu. O diyor ondan bir önceki de şu kadar alıyordu aslında filan. Bir 10 dakika böyle birbirleri hararetli bir şekilde konuştular maalesef. Ama Allah Resulullah sallallahu diyor ki ahiret Allah'a ve ahiret iman edenler ne yapsın? Ya hayır söylesin ya da sus. Estağfirullah'tır. Subhanallah. La ilahe illallah'tır.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 7. hadis An Ebi Şuraih el-Huzayî radıyallahu anhu an en sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil-âhir falyuhsin ila jârihi." Bu hadiste de benim kendisi biraz daha farklı olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ne yapsın diyor? İhsanda bulunsun, iyilik de bulunsun. Yani bunun belli bir ölçüsü yok arkadaşlar. Yani örf neyi gerekli kılıyorsa örfen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 Yok diyor ya vallahi 5-10 senedir hocam evimize misafir ağırlamıyoruz. Yemeğe geldim yok, fakir geldim yok, gariban geldim yok. İşte niye ya geldiği zaman işte evimiz dar, bahaneler çok değil mi? Eşyamız yok. Ve işte kimileri diyor ya kardeşim otele git. Böyle diyenler de duydum ben yani. yani köyden akrabalık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 Sana illa evinde yemek yedirmeye çalışır adam. Sana seni illa misafir etmeye çalışır. Seni ağırlamaya çalışır. Omen kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir felyekul hayran ev leskut. Bu da demin kendisinin aynı lafızlarında. Kim Allah'a da ahirette iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Rabbahu Müslim bu hadis lafzı bu hadiste imam müslimde yapmıştır rivayet etmiş. Yani bir keresinde bundan üç işte yıl önce tramvaya binecez kantakulu kantakop müslimden o, o gün de iki takımın maçı varmış saydı beşiktaşta saatte geçen 1130 on şey normalde tramvayın bomboş olacağı bir saat tramvaya gittik bekliyoruz birden taraftar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 dikkat etmek lazım. Gençlik yılları arkadaşlar ibadetin en güzel olduğu yıllar. Aleyhissalatu vesselamın müjdelediği, gençleri müjdelediği birçok hadis var. Yedi kısım insandan bahsediyor. Ahirette hiçbir gölgenin olmadığı gün gölgenenilecek olan insanlar bunlar. Bunlardan bir tanesi de kim? Gençken Allah'a ibadet üzerine yetişen, vakti o şekilde doldurup yaşayan insanlar dikkat etmek lazım yani gençlik önemli 8. hadisimiz Ayşe radıyallahu anhuma kâlet kultu ya Resulallah inneli câreyni diyor ki Allah Resulü vesselam hanımı Ayşe ey Allah Resulü benim iki tane hanımım var komşum var pardon fe ilâ eyyihime uhdi hangisine hediye vereyim. Hediyeleşeyim. Kale <gâle> ilâ akrabihimâ min kebâben. Sana kapı olarak yakınlık olarak en yakın olanla. Yani şimdi bir apartmanda oturuyorsun. da katında insanlar var. Bunlar tabi diğer kattakilere göre daha evla. Çünkü bunların her gün yüzüne bakacaksın. Bunlar her gün görüşeceksin belki. Onun için yani buradaki komşuların yakın kapıları senin dairene bakan komşunun Peygamberimizin de deyimiyle Diğerlerinden adanan hakkı biraz daha fazla. Hakkı hukukı biraz daha fazla. Revahül Bukhari. Dokuzuncu hadis. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh'a kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul ashabi indallahi, hayruhum lisahibihi.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 geliyor, gidiyor, geçiyor. Şöyle bir silkelendiği zaman insan diyorsun ki ya o kadar olmuş mu? 7 sene geçmiş, 8 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Demek ki yani bu işin ötesinde bir hüstan var yahut bir kurtuluş var. Ve sen biliyorsun ki gittiğin yol ya hüstan yolu ya kurtuluş yolu. Yani aranızdan herkes şöyle bir kafasını iki elini arasına alsın bir düşünsün yani. 10 sene önce ben neredeydim? Ya ben 10 senedir ne yapıyorum? 10 sene önceki şöyle bir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 Eşhedu an la ilahe illa anta ve atur